E, Zaman Su Köşesi'nde canlı yayındayız. E, bu hafta uzun bir süreden sonra bir konuğumuz var. E, Alper Şen, e, Koza Vigius, e, Kültür ve Sanat Derneği'nden. E, aslında Alper ile çok uzun süredir e, birlikte e, büyük bir çalışma e, geçmişimiz var. Bu, bu da aslında Açık Radyo e, Çeviri Üzerine Miktar ve Kılıçdeler e, Antrenomutalaz projesiyle başladı. E, İstersen Alper, e, Muntadas döneminden e, başlayarak aslında e, senin neler yaptığını... ...ve aslında bir yandan geçen hafta duyurduğumuz bu ana akımın dışında neler olduğuna dair e, bir söyleşi yapalım istiyorum. E, Antonio Muntadas, mitler ve klişeler üzerine neyi anlatıyordu? E, aslında sorarsan e, Antonio Muntadas'ın e, İstanbul'a dair bir anlatım düşüncesi fikri vardı... Bu açıdan da İstanbul'da bir e, Levidarya ise İstanbul'lu bir şekilde bir filtreleyerek anlatma ihtiyacı hissetmişti. Bu kopsamda da e, açık radyo onun için belki de hani bulabileceği belki de en güzel filtrelerden biriydi çünkü bir, bir, ra, burası bir radyoydu ve bir anlamda da açık radyoda gelen seslerin neredeyse hepsi bir anlamda Muntaras'ın inandığı, düşündüğü, hissettiği şeylerle çok örtüşen şeylerdi. Bunun ardından Muntadas mitler ve klişeler kavramını da ortaya çıkartarak e, on translation açık radyo belgesini hazırladı. Burada mitler ve klişeler tabii ki e, açık radyo dinleyenleri bilir. Hani 2010'da bu çok konuşulmuş ve tartışılmıştı. Ancak kısaca söylemek gerekirse e, mit ve klişe aslında bizim ve e, yabancıların daha doğrusu İstanbul'a e, ziyaret etmeye ya da turist olarak gelen insanların İstanbul algısı üzerinde bir yanılsamalar üzerine bir şeydi. Bizim için belki de bir mit İstanbul. Ee, nasıl bir mit? İşte en basit tabirle işte İstanbul'a göç eden ve İstanbul'da yaşamaya başlayan birisinin işte... ...ey büyük İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm gibi bir mitleştirmesi belki de. Ya da İstanbul'u bir fikirleştirmek, bir bireysel bireye dönüştürmek ya da bir ta yarı tanrısallaştırmak... ...öte yandan da bir klişe nedir? Klişe boğazdır. Ee, bir anlamda da belki de işte doğu batıdır... İşte kültürlerin... ...işte mozaiğidir gibi gibi... aslında sorarsınız İstanbul'da ayrı aklımıza gelen her şey... ...tırnak içerisinde... ...ilk akla gelen şeyler öyle söyleyeyim. Böyle bir belgesel... ...video belgesel fikri üzerinden yürüdü... ...Muntadas. Uzunca da bir süre... ...devam etti ki açık radyoda zaten... ...Muntadas'ın düşüncelerini... ...filtrelemek daha doğrusu İstanbul'u filtreleyerek... ...Muntadas'ın düşüncelerine doğru süzülmek açısından... ...ideal bir örnekti. Bu kapsamda da... Ben de kendimi şanslı sayıyorum Muntaraz'la beraber çalıştığım için. E, Vergesenin editörlüğünü yürüttüm ve böyle uzunca bir süreç geçti. Peki Koza Visuals olarak e, Muntaraz'tan sonra e, siz neler yapıyorsunuz? E, ne, ne tür oluşumlar e, başladı? Vallahi aslında Koza Görsel ve Kültür Sanat Derneği'nin e, şöyle bir geçmişi var. Biraz Ankara merkezli. E, 2007'de işte bir grup e, sanatçı ve sosyal bilimci tarafından oluşturmuş bir bağımsız platformdu ve bu kapsamda e, çoğunlukla özgeçicilik aslında koordinatörlüğünde birtakım projeler yürütüldü. İşte Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü ya da birtakım diğer vakıflar, kurumlarında da desteğiyle e, 4 yıldır birçok proje yürüttü. Şu anda bir dernek artık. Ve bir yandan da e, hani biz de o ham o dernek yapısında da diğer çalışmalarımızı yürütmek hem de o platform halimizde devam ettirmek açısından Artık İşler adında bir görsel sanat platformu kurduk. O anlamda da işte bir anlam, o anlamda da biz çalışmalarımızı hem bu platform açısından farklı insanlarla paslaşarak yürüterek götürüyoruz. Bir yandan da Koza'nın yürütmekte olduğu projeleri yürütmeye devam ediyoruz. Aslında bu ikisi birlikte hareket eden bir eylem gibi geldi bana. Yani o şekilde geliyor. Hani artık işlerin içerisinde sanatçı olarak ben de bulunuyorum. Daha doğrusu e, zamansız köşesi bir, e, birlikte hareket ediyor. Bunun yanında artık işlerde kimler var başka kimlerden bahsedebiliriz V artık işler Aslında sorarsan e, oldukça geniş bir skalaya sahip kendince e, yani şunu demek pek doğru değil hani hepimiz böyle artık işleri iş yapıyoruz değil de aslında artık işler proje kapsamında belli kişilerle çalışmayı tercih ediyor ya da hani belli kişilerle beraber çalışıyoruz bu belli projeler kapsamında yani animasyon yapımından ya da sadece e, ...animasyon yapımından sadece işte senaryo aşamasında olan çalışmalara kadar... E, ...örneğin işte Candaş Şişman'la da bir dönem bir proje yürütme çabamız olmuştu. Bunun dışında e, Paunun mesela Barcelona'dan bizimle beraber yürütmekte olduğu bir çalışma vardı. Aslında sorarsan yaklaşık 15-20'ye varan hani böyle bir e, dayanışma birlikte pastaşma kitlesine sahibiz. Ve yani bir kısmı sanatçı, bir kısmı... ...sinemacı bir kısmı e, sadece belki de yazı alanında bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu anlamda biraz hani kendimizce aynı şeyleri konuşabildiğimiz insanlarla, kişilerle ve kurumlarla paslaşıyoruz. Öyle söyleyebilirim. E, artık işlerin içerisinde olan benim bildiğim e, aslında e, sergilenmesinde dört gözle beklediğim bir proje var. E, Kağıtçılar projesi. E, aslında geçenlerde Radikal'de e, bir ana sayfada bir fotoğraf vardı... ...kağıtçılar topladıkları atıkları yani kağıtları gelirini vana yollamışlar. Yani sokaktan aldıklarının ceplerine gireceğini vana yollamaya karar vermişler. Son günlerdeki yaşanan birçok olaya karşı belki de görmeyi hiç beklemediğimiz... ...ya da kimsenin görmeyi bekleyemeyeceği bir tavırdı bu. Bunun üzerinden artık işlerin içerisinde yer alan Kağıtçılar Projesi'nden nasıl bahsetmek istersin? Vallahi kağıt toplayıcıları ya da geri dönüşüm işçileri... ya da kağıtçılar artık 10 e, yıldır bizim e, bir anlamda yani takip etmek zorunda hissettiğimiz e, bir insanlık durumu alsın sorarsan buna ben doğrudan bir geri dönüşüm kağıtçılar merkezi bakmayı da tercih ediyorum kendimce çünkü aslında bu bir göç sorunu mesela hani ama her şehrin her durumun kendince kendinden menkul başka durumları da var ve her durumda bu geri dönüşümü aslında sorarsan hani yapmak durumunda kalan ya da bu onların son çıkış olan insanlar var bizim Ankara Merkezi... takip ettiğimiz öykü e, daha çok bir göç öyküsüydü aslında ancak ya biz de belki de ilk e, da 2001 yılında geri dönüşüm işleri karşılaştığımızda biz bir buzdağına çarptığımızı fark etmiştik çünkü yani biz sadece bir ...hani o naif o o hevesle ya yani bizim bu kağıdımızı kim topluyor acaba <gülüyor> merakından yola çıktığımızda e, bunların 94 yılında köyün yakıldığını ve aslında süren şeyin aslında yaklaşık 6-7 yıldır bitmeyen bir göç öyküsü olduğunu öğrendik ve bunun ardından biz takip etme mecburiyetini hissettik. Çünkü biraz da bizim halimiz zaten ya topluma dair toplumsal sorunlara dair bir şey en azından görsel kılabilmek ve bu görsellik üzerinden bir şeyler yürütebilmekti. Ve bu 10 yıllık süre içerisinde iki belgesel bitti. E, yani İki belgeselle beraber e, şu anda bir üçüncü belgese tamamlama çabasındayız. Böyle atık diye böyle bir üçlüme bir, bir belgeseye dönüşecek. E, Şubat'ta da depo İstanbul'da bir sergi yapacağız. Aynı zamanda bir kitap çıkacak. Yani biz en azından 10 yılın kendimizce hem toplayıcıları hem de kendimizi hesabını vermeye çalışıyoruz. Böyle özetleyebilirim. <gülüyor> bu, bu projeyi yakından tanıyorum. Seni tanımdan böyle projeyi biliyorum bir şekilde. Biraz senin çocuğun gibi bu proje bence. Ee, ve hani bir şey gibi geliyor bana Çocuk aslında doğuyor, gelişiyor ama dışarıda oynamaya başlamamış bir çocuk gibi geliyor bana Çünkü söyleyeceği çok söz olan bir proje ee, Ve hani aslında güncel sanat ortamında birçok sosyolojik mesele Birçok önemli konu çok fazla tüketilerek sergileniyor Veya tüketilerek dolaşıma sokuluyor Bu noktada aslında biz ge gezdiğimiz birçok sergide ee, ...anlamını yitirmiş ölü bebekler görüyoruz. Ee, senin projende bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar beklemesi onun pişmesi anlamına geliyor çünkü. Ee, yani böyle bir ekleme yapmak isterim bununla ilgili. Ben de bir, bir ekleme yapabilirim. Ee, yani bu alanda hani iyi ki tek başıma değilim zaten. Ee, hani Oktay İnce ile zaten e, birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. 2001'den beri hani Oktay'ın... E, Kendince yürütmekte olduğu, işte video çalışmaları içerisinde de hani onun da dahil olduğu, benim de dahil olduğum bir süreçti aslında kağıtçıların yaşadığı mağduriyet bizim açımızdan. Ve ya o dönemde ya yaptığımız işlerin aslında hepsinde de hani ortak imzamız da oldu bir yandan da. Ve bizim en azından şöyle bir derdimiz olmaya başladı. Yani biz bunları yaptık, ettik sonra ne oldu gibi. Aslında çok şey oldu bizim açımızdan. Yani orada bir şeylerin dönüştüğünü biz fark ettiğimizde zaten en azından... Bu şeyin verebildiğimizi fark ettik ama bizim de herhalde bu en azından bu belgeselleri tamamlayarak ve sergiyle de beraber herhalde bir nokta koyacağız ya da hani en azından bundan sonrasındayken ne yapacağımızı onu bakacağız. Biliyorsun sen program çok yakından takip ediyorsun tabii ki çünkü senle birlikte aslında bu projenin yani radyo açık radyo zaman su köşesinin görselliği için birlikte çalışıyoruz. Ben sana sormadan senin için bir yandan da son 2-3 haftadır bazı ses kayıtları yayınlıyorum. Hatta Black Door İstanbul projesinin ses kayıtlarını yayınladım. Şu anda da Matias bizimle birlikte şu an bizi fotoğraflıyor. Çünkü kendisi fotoğraf sanatçısı. Ve aynı zamanda şu an kayıt altındayız. Ve konu da çok ağır. Bu baskı durumuna karşı senin için seçtiğim şarkıya girerek biraz mola verebiliriz diye düşünüyorum. Böylelikle programa dair yeni bir içeriğinde aslında başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi... One day, I'm doing fine. Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know, from one television show, but it stops right there. And take care of yourself, cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity. I'm lonely amongst these people. And I need to feel love, And I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk? And why do they look alone when they walk? See a face but no names But despite my confusion I've come to the conclusion That people need people It's something I forget But I've come to accept That people need people And I'm alright And I'm okay I'm surviving well without you And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No. No way. I'm on my own now. And don't no. no way. I'm on my own now. My own. And doing fine. No. No. No way. No way. I'm on my own now. My own. And doing fine. And anyone can give money to a good cause. But it stops right there And anyone can sign a petition to change a law But it stops right there And we can believe in socialism or any theorism But it stops right there And take care of yourself Cause it's all about yourself And it stops right there But I'm not part of this I'm not seeing what they're seeing I'm staring at the ceiling aslında bir yandan kağıtçılara soundtrack gibi oldu bu konuşmanın üzerine bu müzik. Stop right der diye. <gülüyor> Aslında zamansız köşesi bundan sonra ana akım dışında yer alacak. Böyle bir konseptle devam etmeyi düşünüyor. Bu açıdan hem İstanbul Güncel Sanat Ortamına çünkü 2010'da Görsel Sanatlar Yönetmenliği projelerinde de çalıştın bir yandan. İstanbul Güncel Sanat Ortamının Sence ana akım dışında yer alan e, tarafları neler olabilir? Senin gözlemin ne? Ve kendini bu ana akımda hem kozebiyacınızda hem artık işlerde hem kağıtçılarla nasıl görüyorsun? Nasıl konumlandırıyorsun? E, cidden bunu merak ediyorum. Ee, aslında sorarsan öncelikli olarak e, ya ben şöyle bir mesela tabire kendimce e, karşı çıkmaya çalışarak da hani belki ana akım dışını şöyle tarif edebilirim. Genel olarak hani alternatif diye adlandırır yani adlandırılıyor ya bizim yaptığımız işler, belgeseller işte alternatif bir bakış açısı diye. Aslında seni alternatif olarak tanımlayan şey ana akımdır yine de. Sen yine de bu ana akımın tabirlerine aslında maruz kalırsın. Peki bizim ana akımdan bahsettiğimiz şey ne? Ana akımdan benim anladığım şey en basit tabirle yani geniş kitlelere bir şey anlatma derdindeyken o anlatmaya çalıştığınız şeyin içeriğine ve söylemine dair belirli şeyleri törpülemek. Bu törpülemek hem görsel, estetik anlamda olabiliyor hem de aynı zamanda sözel olarak ya bunu konuşmayalım, bunu söylemeyelim. Retorinde oluyor. Ve bu anlamda senin bunları söyleyebilme halin, senin bunları gösterebilme halin seni tırnak içerisinde alternatif atıyor ki en azından ana akım kendi ana akımını bilsin sen de alternatifliğini <gülüyor> Ama biz alternatifiz aslında. Yani, yani benim gibi böyle video yapan insanlar yani böyle kara olsun işte koza koza vecil olsun, artık işler olsun aslında burada yapılan işleri hani Kendince bir alternatifliği yok. Kendinden menkul işler en basit tabirle söylemek gerekirse daha, daha o tür işler. Ee, ben en azından kendi yaptığımız işleri bu şekilde tanımlıyorum. Bununla mesela ben bunu doğrudan İstanbul 2010 bağlantısı hani genel olarak bir ana akıma hitap eden bir yanı vardı. Ama İstanbul 2010'da zaten ya kendince çok geniş skalası da olan bir yerdi ve en azından hani şöyle bir hesapta yapmadı işte alternatifler de olsun diye. Çünkü sıkıcısı çok geniş olduğu için de belki de biz bir yandan montarasın işini yaparken ki montarasın işi ne ben kendimce şey diyemezdim. Ana akım işi diyemezdim. Bir yandan da sanat ve arşiv seminerlerini yürütmüştük Ulus Bekerin. Ulus Ve o nedenle e, ben bunu kendimce şey olarak algılayamadım. E, böyle bir işte ana akım çalışması gibi algılamadım İstanbul kilonu. Hazır Ulus Bakır'dan bahsetmişken hani aslında sorarsam biz biraz Ulus öğrencileriyiz Ankara'da. Ve yani e, benim gibi işte Oktay İnce olsun, işte birçok arkadaşın e, ve birçok oluşumun hani biraz da aslında e, fikir tevrüs yürütmüş bir kişiydi Ulus hem görsel açıdan. Ve biz o aşamada da belki de şeyde kalmıştık. E, en yani bir cümlesi var bunu söylemek istiyorum. Tabii ki. Ya Ulusbaker aslında e, Eisenstein ile Vertov'u böyle karşılaştırırken şöyle bir örnekleme yapar. Daha çok aslında Vertov'u savunan bir yerdedir. E, dünyaya verdiğim anlam dünyayı kendi açısından daha anlamlı kılmaz. Olsa olsa onun anlamını azaltır. Bana adapte eder. Yani herhalde bizim burada şöyle bir şey çıkartmış olduğumuzu düşünüyorum ben. Bizim e, son on yıl içerisinde yaptığımız videolarda... ...hani sürekli bir toplumsal mücadele hali var. İşte eylemler olsun... ...şunlar olsun bunlar olsun... ...yapılan video işlerinde de var gerçi. Ama e, herhalde biz e, şunu yapmışız... ...ben de bunu fark ediyorum... ...bir anlamda da ulusun böyle... ...bizim yaptığımız şeyi izleyip yorumlamasından da menkul. Biz aslında olan şeyin... ...hani bir acı varsa... ...acıyı göstererek değil... ...hareketleri, görselliği ve hani aslında onun... ...o imajı biz kendi bulunduğumuz dünyadan... ...tekrar anlamlandırarak yarattık. Yani... Ve her zaman şuna da herhalde karşı çıkmaya çalıştık. Benim bulduğum bulunduğum yer, yani objektif bir yer değildi. Ben belgeselciyim, işte olaylara objektif yaklaşıyorum. Tamamen benim bakışım ve benim kadrajımdan ibaretti. Benim orada gördüğüm şey aslında sen orada görmüyorsun. Çünkü sen burada değilsin zaten. Ben de seni oradan görmüyorum. Bu kendinden menkullük de aslında bizim durma halimiz. O yüzden de biz işte eylemlerin içindeyken alternatiflerini içeriden çekiyorsunuz derlerdi. Yaptığımız işlerin de hani aslında hani o... ...türün bir yerde bayrak görünür... ...bir yerde bir slogan çıkar... ...hemen orada başka bir markalaştırmaya dönüşür... ...yani işte daha siz de hani... ...böyle işler yürütüyorsunuz şeklinde... ...ama e, herhalde hep ana akımın... Hani, ...bize hani... E, ...taktığı bir sıfat... İşte sizde alternatif bir duruşunuz var... ...hani gibi ama... ...herhalde... E, ...bu kendinden menkullük bizi var eden bir şey... ...çünkü bizim de beslendiğimiz yer... ...kendi bakış açımız, kendi durduğumuz yer... ...bir durum, bir olay, bir halden ziyade. Herhalde o yüzden de... ...biz biraz daha Vertov'un bakışına... ...yani böyle imajların hareketine... ...daha çok bir anlam... ...biriktiriyoruz. Çünkü bizim için herhalde... ...bilinç biraz şey... E Biraz Einstein vari bir şey. Yani o devrimi biz bir kere daha da hani şeyde yapmıyoruz. Kurguda yapmıyoruz. Kurguda yapmıyoruz. Varsa gösteriyoruz gibi bir şey herhalde. Peki Abriskel'in izinde Apazya'ya gitmiştik beraber. Ona dair ne demek istersin kısaca? Ee, çünkü belgesel daha e, kurgu kurgu aşamasında ve 6 ay sonra belki izlenebilecek. Orada da başka bir şey kovalamıştık galiba. Ona dair bizim kovaladığımız şey... E, yani bir anlamda hani Abriskel gibi aslında hepimizin... Hem sevdiği hem de yani ne kadar dikkatli kafalı bir kahramanmış bu dediğimiz. Belki de o yüzden sevdiğimiz bir e, karakter Abreskil. Öte yandan da bizim Abreskili takip ederken bizim anlamaya çalıştığımız ulus, kimlik nedir? hani e, Yani millet kavramı nasıl ortaya çıkıyor? Bizi bizeden şeylerin hani o ögeleri nedir? Dindir, dildir, ulustur ya da e, belki bir gelenektir. Biz bunları belki de tartışarak hani bugünün Kafkasya'sını biraz da hani geçmişin mitoslarıyla hani çözmeye ya da yeniden kurgulamaya çalışıyoruz. Herhalde en basit böyle özetleyebilirim. Açıkçası altı ay sonra Türkiye nasıl bir Türkiye olur? Ee, bu, bu konular hakkında neler olmuş neler yaşanmış olabilir bilmiyorum. Ama bizim gördüğümüz şeyi eğer gerçekten iyi bir şekilde yansıtmanın yolunu bulabilirsek e, en azından bu konulara dair başka bir teklif olacağına inanıyorum. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, güzel bir program oldu. Çok sağ ol. Bugün Önümüzdeki radyo programlarında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space.